Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve selleme barik ala abdihi ve resulihi nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'un bi ihsanin ila yu'middin. Ama ve adu bugün 1 Mart 2014 Cumartesi, Ilmi Faideler serisi derslerimizin 6. dersi. Şimdi yine yeni ilk faydamız şey olsun, üsül fıkıhtan alalım yine. Daha önceden biz taksisi anlatmıştık değil mi? Taksisi anlatmıştık. Demiştik ki taksis ikiye ayrılır. Bir mutlasıl bitişik taksisler, iki münfasıl ayrı. Ayrı taksisler diye ikiye ayırmıştık. Muttasıl taksis neydi? Nas'la birlikteydi içinde. Ama bunlar çeşit çeşit tabii. Bu çeşitlerini alalım muttasıl bitişik taksislerin çeşitleri. Kaç tanedir dediğimizde mutlasıl taksis kaç tanedir dediğimizde ve yine şöyle dediğimizde her birine birer örnek veriniz. Şöyle deriz. Mutlasıl taksis beş tanedir diyelim. Böyle alalım hele. Bunlardan birisi istisna. Hepsini anlatacağız örnekleriyle. İkincisi şart. Üçüncüsü sıfat. Dördüncüsü gaye. Beşincisi bedel. İstisna, şart, sıfat, gaye, bedel. El istisna ve şartu ve sıfatu vel gaye vel bedel. İstisnaya örnek verelim. Hepsinden örnek verdiğimizde anlaşılır. E, yazmaya gerek yok. E, Ebu Davud ve Tirmizide'ye gelen rivayet ediyor ki Aleyhissalatü Vesselam اَسْسُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ Sulh, anlaşma, Müslümanlar arasında nedir? Caizdir. Sonra istisna getiriyor. Diyor ki اِلَّا سُلْحًا harrama helalen ev اَحَلَّ Haramen Ancak diyor haramı helal, helali haram, haram yapan anlaşma, barış nedir? Hariç. Ne, ne oldu burada? E, taksis geldi. Bu taksis. Mutasıl taksis midir? Munfasıl mı? Yani nas'ın bizzat içinde mi? Başka bir nas'a mı geliyor? Mutasıl nas'ın içinde. Peki nasıl bir e, mutta, e, nasıl bir taksis? Diyoruz ki istisna. İstisna şeklinde gelen taksis. İlla edatı var ya orada istisnadır. Ancak şu hariç gibi. Tamam. Hatta hadisin devamında diyor ki muslimuna ala شُرُوتِهِمْ Müslümanlar şartları üzerinedir. İlla şarttan ancak şu şart hariç. Ne yaptı? İstisna kıldı. Hangi şart? Ha, e, harrama halalen, haramı helal yapan veya halle haraman veya haramı helal yapan Harrama helalen helali haram veya haramı helal yapan. Tamam. Bu istisna ee, mutlu, bu istisna yani muttasıl taksislerden birincisi olan bu nedir istisna yani illa edatı şeklinde geliyor İlla. hariç hariç anlamında Türkçe'den de bir örnek verelim ki anlaşılsın diyoruz ki bütün talebelere para ver Ahmet hariç ne yaptık burada bir taksis getirdik Ahmet'i e, Hasıl Ahmet'i buradan bu genel ifadenin kapsamı dışında dışına çıkardık neyle çıkardık İstisna edatıyla çıkardık. Hariç edatıyla. Tamam mı? Bu bir. İkincisi ne demiştik? Şart. Tamam mı? Mesela Allah Azze ve Celle bir hüküm söyler. Hüküm geneldir. Sonra o nasrın içerisinde ne yapar? O hükmü bir şarta bağlar. O şartla istisna kılar. Tamam mı? Mesela şunun gibi وَيَسْأَلُونَكَ عَنَ الْمَحَيضِ Sana hayızdan sorarlar. قُلْ هُوَ اَذَا o ezadır. Faatezi nisae fil mahiydi hayız dönemlerinde kadınların kadınlardan ne yapın uzak durun cima anlamında walateqrabuhun ne onlara yaklaşmayın hatta yathur ne temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın sonra ne zaman yaklaşın feizate tahhar ne yaklaştıkları zaman fe'tuhun ne minhaytu emarakumullah Allah'ın size emrettiği yerden ne yapın onlara yaklaşın şimdi burada ne getirdi şart getirdi ne şartı temizlenme şartı. Normalde e, temizleninceye kadar onlara yaklaşın diyor, değil mi? Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın diyor. Yani temizlenince onlara yaklaşabilirsiniz. Sonra ne yapıyor? Ancak şöyle bir şart getiriyor diyor ki, onlar temizlenecek hayriyetten. Faizatatahar ne? Temizlendikleri zaman fa tuhunemin haythamera komulla. Allah'ın onlara, Allah'ın size emrettiği yerden onlara ne yapın? Yaklaşın. Burada ne var? Şart var. Tamam? Şartla ne yaptı? İstisna akıldı. Bazen Allah Azze ve Celle sıfatla ne yapar, istisna e, taksis getirir, bir sıfat verir. Mesela diyor ki, haram olanları sayarken Allah diyor ki, waraba ibu kumullati fi hujurikum, min nisaikumullati dhal Şimdi bu ayetin numaralarını da verelim. Şimdi dediğimiz gibi ilk hadis istisna şartına istisna taksini örnek, Ebu Davud ve Tirmizi'de de geliyor. E şarta örnek bu Bakara 222'de geliyor. Sıfata örnek Nisa 23'te Allah Azze ve Celle diyor ki وَرَبَائِبُكُمُ اللّٰتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمُ اللّٰتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ Size diyor ki evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılınmıştı. Şimdi sadece nasım burasını aldığımızda isterse annesiyle cima etmiş olduğum üvey kız olsun yani evlendim annesiyle cima ettim benim hanımım yani cima ettim ister böyle bir kadın olsun ister cima etmediğim bir kadın olsun nedir o, o kız bana normalde haramdır değil mi ayetin burasına göre ama Allah devamen bir şart bir sıfat getiriyor diyor ki kendisiyle ilişkiye girdiğiniz hanımlarınızın üvey kızları demek ki ben ilişkiye girmeden o kadını boşasam üvey kızı nedir bana helaldir onunla evlenebilirim. Allah Azze ve Celle burada bu genel ifadeden yani üvey kızlarını size haram kılınmış genel ifade. Annesiyle ilişkiye girdiğim üvey kızım da buna dahil. İlişkiye girmediğim üvey kız da buna nedir? Dahildir. Bu normalde haram olması lazım. Ama Allah Azze ve Celle ayetin devamında bir sıfat getiriyor. O sıfattan bu genelliği taksisliyor. Nedir o sıfat? İlişkiye girdiğiniz hanımlarınızın kızları. Demek ki bana bütün üvey kızlarım haram değil. Hangi üvey kızım haram? Annesiyle ilişkiye girdiğim Üvey kız haram. Annesiyle ilişkiye girmeden önce onu boşarsam, aradan da yıllar geçti o ve kızla evlenmek istersen bu bana nedir? Helaldir. Tamam. Sıfatı bu. Bir de gaye olarak var. Gaye. Gaye Türkçe karşılığı e kadar diyebiliriz. E kadar. E kadar. Mesela yine Bakara 222 buna örnek. Allah Azze ve Celle diyor ki sana hayızdan sorarlar. De ki o bir ezadır, hastalıktır. Kadınlara hayız dönemlerinde kadınlardan uzak durun temizleninceye kadar ne yapmayın? Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Demek ki temizlenince onlara ne yapabilirim? Yaklaşabilirim. Tamam? Mı? Mesela diyorsun ki hiç yemek yeme. Desem bu ölene kadarı it, e, içini alır, değil mi? Yani 30 sene sonra da adam yemek yese bu sözüme muhalefet etmiş olur. Hiç yemek yeme diyorum ben. Ama e, sahura kadar hiç yemek yeme dediğim zaman ne olur? İftara kadar hiç yemek yeme dediğim zaman ne olur mesela orada e kadar gaye diyoruz işte o biz buna o e kadar kısmı zamanı ne yapıyor sınırlıyor taksisliyor tabir sahisi tamam. e kadar şeklinde de ne olur taksis gelir buna gaye diyoruz muttasil taksis son olarak da bedel Allah azze ve Celle diyor ki walillahi ala nasihid julbeite ali imran 197 Ali İmran 97 Allah Azze ve Cil diyor ki وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسُ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah'tan kullar üzerine ne vardır? Haç farziyeti vardır. Ancak oradan bir bedel getiriyor. Yani şöyle bir insan olursa, şöyle bir bedel getiriyor. Diyor ki, ona güç yetiren insan için. Demek ki insanın bedeli nasıl bir insan olacak? Ona güç yetiren insan. Bu aslında sıfata da ne yapıyor biraz? Benziyor. Böyle bu beş şekilde, Muttasıl istisna gelir. Tamam mı? Muttasıl taksis gelir pardon. O zaman toparlıyoruz diyoruz ki taksis ikiye ayrılır. Taksis öncelikle nedir? Genel lafzın dışına bazı fertleri çıkarmaya ne denir? Taksis denir. Din genel hükümle gelir bize. Bazı fertleri bu genel hükümün dışına çıkarabilir. Ama bunu iki yolla yapar. Ya ayrık taksislerle yapar ya da bitişik taksislerle yapar. Ayrık taksislere geliriz birazdan. Bitişik taksisler nedir? Nassın bizzat içerisinde bulunur. Aynı böyle siyakın, aynı cümlenin, aynı veya aynı siyakın içerisinde bulunur. Ve beş şekilde gelir. Ya Allah azze ve celle istisna yoluyla taksis eder, muttasıl taksis yapar. Ya şart yoluyla muttasıl taksis yapar. Ya sıfat yoluyla muttasıl taksis yapar. Ya gaye yoluyla muttasıl taksis yapar. Ya da bedel yoluyla ne yapar? Muttasıl taksis yapar. Ve hepsinin örneklerini verdik. Yeni bir fayda alalım. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki biz işte Adem'i yarattık, meleklere secde etmelerini emrettik. Meleklerin hepsi secde ettiği iblis hariç. Şimdi bu cümle bir problem oluşturuyor. O yüzden alimler zaten ihtilaf etmişlerdir. Evet cinler meleklerden midir değil midir? Çünkü neden? Ben dediğim zaman bütün talebeler başardı Ahmet hariç dediğimde Ahmet'in e Ahmet de talebi olduğunu gösterir bu. Doğru mu bu cümle yapısı? Biz Türkçe'de zaten böyle konuşuyoruz. O yüzden ihtilaf var. Cinler meleklerden mi değil mi? Tamam. Burada racı veya tartış hangisi racı? Ona gerek yok. Konumuz cinnin gerçekten melek olup olmadığı değil. Ama biz bunu neden örnek verdik? Yine usul fıkıhta bir kayda var. Onu örnek vereceğiz. Şimdi melekler cinlerdendir diyenler bu tip ayetleri getiriyorlar zaten. Diyorlar ki bakın Allah azze ve celle melekleri secde edin dedik. Hepsi etti. İblis hariç dedi. Demek ki İblis de nedendir dedi. Meleklerden dedi. Meleklerdendir dedi. Bu aynı şuna benzer diyorlar. Bütün talebeler sınıfı geçti. Ahmet hariç. Bu ne gösteriyor? Talebelerden sen Ahmet'i istisna kıldığına göre Ahmet de talebelerden bir parça, talebelerin cinsinden. tamam? Ancak ebürler, ebür alimler diyorlar ki hayır, Arap dilinde genel bir ifade kullandığın zaman sonra da hariç şeklinde bir kısmı ondan istisna kıldığında o istisna kıldığın şey illa o istisna kılınan şeyin cinsinden olmasını gerektirmez. Yani mesela şöyle bir ifade caizdir demiş oluyorlar. Bütün talebeler geldi eşek hariç, bildiğimiz gerçek eşek hayvan var ya. Bütün talebeler geldi eşek hariç. Türkçe'de biz bir kullanmayız. Evet. Bütün talebeler geldi eşek hariç dediğimizde bu uyumsuzluk ifade eder zahiren Türkçe'de. İlk böyle duyulduğunda doğru. Aksi veçh var mı Türkçe'de? Allah alem. Ama Arapça'da diyorlar, Arapça'da, şöyle bir şey mümkündür diyorlar. Yani cinlerin meleklerden olmadığını kabul edenler bu ayete şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki Allah'ın İblisi melekler lafzından istisna kılması, iblisin meleklerden olduğunu göstermez. Çünkü Arap dilinde şöyle bir kayda var. İstisna kılınan, istisna, kılın, istisna kıldığın şey, istisna kılınan şeyin cinsinden olmasını gerektirmez. Yani şöyle bir şey caizdir diyorlar Arapçada. Bütün talebeler geldi eşek hariç. Eşek talebelerin cinsinden mi? Hayır değil. Gerçek eşekten bahsediyoruz. Hani eşek kafalı bir talebe şeklinde onların tabiriyle mecaz bir şeyden bahsetmiyoruz gerçek hayvanı düşünelim çünkü gerçekten böyle örnek verdikleri için ben eşşet diyorum. başka bir şey de örnek verebiliriz. diyorlar ki mesela ca illah himar bütün talebeler geldi eşek hariç böyle bir ifade caizdir diyorlar o yüzden diyorlar bu bunu gerektirmez şimdi dolayısıyla aslında cinler meleklerdendir şey pardon şeytan meleklerden de iblis meleklerden de diyenler de iblis meleklerden değildi diyenler de aslında böyle bir olgunun var olup olmadığında ihtilaf ettiklerinden kaynaklanıyor. İhtilafın bir hecihi de budur. Yani böyle bir ifade caizdir veya değildir şeklindeki ifadeden kaynaklanıyor. Mesela cinleri meleklerden görenler cinleri meleklerden görenler pardon, iblisi meleklerden görenler diyorlar ki şöyle bir istisna caizdir. Bütün talebeler geldi eşekler hariç. Cin, e, i̇blisi meleklerden görmeyenler de diyorlar ki, böyle bir istisna caiz değildir. Böyle bir istisna caiz değildir. Arap dilinde bunun yeri de yoktur diyorlar. Yani bütün talebeler geldi, eşek hariç diye bir cümle Arap dilinde yoktur diyorlar. Yani eğer var olsa iki taraf da ne yapacak? Kabul edecekler. Neyi? İblisin meleklerden olduğunu. Buna istisna munkatı diyorlar. İstisna munkatı. Ha, kopuk istisna. Yani istisna edilen, istisna edilmiş olanın cinsinden değil. Bir de istisna ne var? İstisna muttasıl var. Yani munkatığın zıttı anlamında. Yani diyorlar ki mesela bütün talebeler geldi Ahmet hariç. Ahmet talebelerin cinsinden mi? Evet. Buna istisna e, e, munkatı olmayan istisna diyorlar. Kopuk olmayan istisna. İstisna ettiğin şey istisna edilen şeyin cinsinden. Kopuk istisna ne diyorlar? İstisna munkatı. Yani istisna ettiğin şey istisna edilen şeyin cinsinden değil. <gülüyor> eşek olay gibi. Peki bunların delilleri ne? Yani munkatı istisna istisna ettiğin şeyin istisna edilen şeyin cinsinden olmadığına dair Arap dilinde bunun veci vardır diyenlerin delilleri ne? Evet. Mesela Kur'an'dan da delilleri var. Sünnette evet. Arap şiirlerinden de delilleri var. Mesela Kur'an'dan iki yerde delil verebiliriz. Bir olmaz mı? Hangisi? Herkes etti. Zaten munkatı istisnayı ama şimdi melekler, cinler yani iblis melekten değildir diyen zaten böyle bir istisnayı kabul etmediği için bunu munkatı görmüyor zaten. Başka bir şeyden ispatlayacağız ki. Ha görenler, görenler öyle diyorlar. Zaten görenler diyorlar ki buradaki munkatı istisna. Dolayısıyla Allah'ın iblisi meleklerden istisna kılması iblisin meleklerin cinsinden olduğunu gerektirmez. O zaman bunlar şöyle bir şeyle külfet altındadırlar bize delil get yani bize demiyorum ben sanki bir görüşü kabul ediyormuşum gibi olmasın ben tercimi söylemeyeceğim bu görüşte ama e, e, iblis meleklerin cinsinden değildir diyenler şöyle bir şeyi ispatlamak zorundalar başka ayetlerden hadislerden veya Arap dilinden Vallahi. Allah Azze ve Celle bir şeyleri bir şeylerin cinsinden istisna akılmış e, bir şeylerden istisna akılmış buna rağmen aynı cinste değiller mesela buna <gülüyor> Nisa suresi 29'u örnek veriyorlar diyorlar ki bak Cümleyi iyi dinleyelim. يَا يُوَا لَّذ۪ينَ Ey iman edenler! لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ bil بِالْبَاطِلِ Aranızda mallarınızı batıl yere ne yapmayın? Yemeyin. Birbirinizin mallarını batıl yolda yapmayın? Yemeyin. Ancak karşılıklı anlaştığınız ticaret hariç. Yani ey, ey iman edenler dikkat edelim. Karşılıklı anlaşmış olduğunuz ticaret hariç e, a, mallarınızı aranızda batıl yoldan yemeyin. Batıl yollayamayın. Şimdi karşılıklı anlaşarak biz bir ticaret yapsak, bu batıl mıdır? Batıl değil değil mi? Zaten Allah Azze ve Celle bunu helal kılıyor. Karşılıklı biz anlaşıyoruz ve ticaret yapıyoruz. Diyorum ki sana, bak şu kalem 10 lira, alıyor musun? Sen de diyorsun, tamam bana uyar, alıyorum. Veriyorsun 10 lirayı, ben de sana ne yapıyorum? Bu kalemi veriyorum. Biz şimdi karşılıklı anlaştık ve aldım bunu benden, doğru mu? Allah Azze ve Celle diyor ki, işte böyle karşılıklı anlaştığınız ve razılaştığınız ticaretler dışında, ne yapmayın? Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Şimdi Allah Azze ve Celle karşılıklı razılaştığımız ticareti neyden istisna kıldı? Batıl yolla yemeden istisna kıldı. Peki diyebilir miyiz bu batıldır? Diyemeyiz değil mi? Diyemeyiz. Diyebilir miyiz karşılıklı anlaştığımız ticaret, harama bulaşmayan bir ticaret batıldır? Diyemeyiz. Ama Allah Azze ve Celle buna rağmen bu ticareti, bu batıl olmayan ticareti, Hangi tip ticaretten istisna kılınmıştır? Batıl olan ticaretten istisna kılınmıştır. <gülüyor> Demek ki Allah azze ve celle'nin bir şeyleri bir şeylerden istisna kılması ikisinin aynı cinste olduğunu gerektirmez diyorlar. Bir örnek daha verelim. Allah azze ve celle ce ce olaydan cennet olayından bahsederken diyor ki: "La yesmauna fiha laghwan illa Onlar selam dışında e, kötü bir söz işitmezler selam dışında la yesme'ûne fiha laghven boş söz illâ selam. selam dışında başka boş söz işitmezler selam boş söz diyebilir miyiz? bak demek ki selam boş sözden istisna kılındığı halde selam boş sözün cinsinden değil <gülüyor> bir daha tekrarlıyorum selam boş sözlerden istisna kılındığı halde selam boş sözlerden değildir cümleyi bir daha tekrarlıyorum onlar <gülüyor> cennette selamdan başka selam hariç boş söz işitmezler. Selam hariç boş söz işitmezler. Sanki selam boş sözmüş gibi izlenim veriyor değil mi bu cümle? Ama iki tarafa göre de, iblis meleklerdendir diyenlere göre de, meleklerden değildir diyenlere göre de selam boş söz olabilir mi? Değil. Demek ki Arap dilinde bunun veci diyorlar, bunu getiriyorlar. Şiir de getiriyorlar. Şiirde diyor ki şair, Boslukta da diyorlar zaten. Ve belde ve belde, değilse baha Anesu, illa yafir ve illa Anesu. Ya'afir şey demek inek çocukları, inek yavruları. İşte e, bir deve türü. Tam diyor ki adam dert yanıyor diyor ki öyle bir belde ki yani tabir sayısı şunu demek istiyor öyle bir belde deyim ki kendisiyle ünsiyet kuracağım e, inek ve İnek ve deve türlerinden başka hiçbir şey yok. Diyorlar ki, deve türü ve inek, ünsiyet kurulacak varlıklar mı diyorlar, yok diyorlar. Ünsiyet kurulacak varlıklardan ne istisna kılmış? İnek çocukları ve devenin bir türünü. Buna rağmen inek çocukları ve deve türü, ünsiyet kuracak varlıkların cinsinden değildirler diyor. O yüzden diyorlar, Allah'ın iblisi meleklerden hariç kılması, bu iki ayetin de gösterdiği gibi ve diğer başka ayetler de var diyorlar. Başka Arap şiirinden de deliller var. Allah'ın işte melekleri, iblisi meleklerden istisna kılması, iblisin meleklerden olduğunu göstermez. <gülüyor> Ancak munkatı istisnayı reddedenlerin hepsi tek tek bu ayetlere ve bu şiirlere ne yapıyorlar? Kendilerine göre cevap veriyorlar. Evet, yeni fayda alalım. Sen tercih mi boşver, Önemli değil. Ama onların şüphesini söyleyeyim istersen. Mesela en basitinden diyorlar ki deve türü inek çocukları niçin ünsiyet kurulmasın ki? Ünsiyet kurma ısınmadır. Sen deve yavrularını sen Nice insanlar vardır ki hayvanlarıyla ünsiyet kur kurmuştur. Şiire böyle cevap. Şeye gelince mesela ey iman edenler mallarınızı aranızda batıl yere yemeyin. Ancak razılaştığınız ticaret hariç. Diyor ki mesela burada lakin kelimesi var ya lakin şey e, illa kelimesi var ya hariç oradaki diyor ki e, illa lakin anlamındadır yani e, Türkçesi şöyle olmuş oluyor onlara göre. Ey iman edenler batıl e, aranızdaki mallarınızı batıl yolla yemeyin. Lakin. lakin karşılıklı ticaret olursa e, bu şekilde birbirinizin malını yemenizde bir problem yoktur diyor. Yani, i̇llahi lakin olarak ne yapıyorlar diyorlar. Aynı şekilde buna da böyle. Mesela onlar selam dışında bir söz işitmezler diyor. Boş söz işitmezler diyor. Selam hariç boş söz işitmezler. Hariçi lakin diye çevir. Diyorlar ki onlar boş söz işitmezler. Lakin ne işitirler? İşte selam işitirler diyor. Hiç onlar öyle boş söz falan işitmez. Selam gibi mü mü mübarek kerimeler işitirler anlamında. İllahi lakin diye alıyorlar yani. Böyle şu. Yani evet tabii ki. <gülüyor> Ama onların da bunların bu cevabı var tabii ilk görüşün. Yani bunun lakin veya diğer sözlerine tek tek cevap veriyorlar bir görüşte. Evet. Lugatta ve ıslahta şey yeni bir şeye gelelim. Bu şey ezberlenecek. Munkatı istisnaya iki ayet, bir şiir örnek verin dediğimizde evet. Nisa ile Meryem 62'nin bu bölümleri ezberlenecek ve şiirde ve beldetin leyse biha enisu illa alyaafiru ve illa alysu yazalım. Evet, buraya yazalım. Alalım buraya. Ve beldetin, buraya alalım. Osman abi, buraya alalım. Ve beldetin, ve beldetin, leyse biha, biha enisu, ve beldetin, leyse biha, Enisu harakalandıralım ki tamam. Ve beldedeçin bu bir beldedir ki leyse yoktur biha onda. Enisu bi fi olarak anlayın. Enisu ünsiyet. Kuracak herhangi bir kimse yoktur ille ancak şunlar vardır. İlle ya bu ayın. İlle ya firo ve illa ve illel izu. O yüzden bunlar diyor ki zaten böyle hani ebürlerinin şüphesi. Zaten munkatı istisna yok. O yüzden Allah Azze ve Celle bütün melekler secde etti. İblis temesi iblis'in de meleklerden olduğunu gösterirler diyor. Tamam. Ama dediğiniz zaman şimdi peki melek iblise biz cin diyoruz. O ne olacak? Onlara da ayrı cevapları var. Tamam. Onları uzatmıyoruz. Yani akide konusunun Furu meseleleri diyebiliriz İbn-i tabiriyle. İbn-i yani böyle e, şey kullanır, e, mesela ak akaid meselelerine, inançla alakalı meselelerden olup da farklı düşündüğünde seni dairete sürüklemeyecek, ehli sünnetten çıkarmayacak meseleleri bazı siyaklarda akidenin furu meseleleri diye isimlendiriyor. Doğru anlam yüklediğinde bir problem yoktur. Evet. tamam Ve beldetin öyle bir <gülüyor> beldedir ki, Le biha enisu su ünsiyet, Orada bir ünsiyet yok ünsiyet kocacığım İlla ancak şunlar var ya ne demek ya yafer ne demek bunlar inek çocukları inek aynı ha, -ha ayin bu ayin inek çocukları illa ya afiro ye var burada. ye a şey olabilir. evet olabilir <gülüyor> <gülüyor> İllel ya afiro olabilir değil, öyle zaten. İnek çocuklara Kabul ediyorum yazım çok kötü. Çoğu... Aynı İbn-i de öyledir. Yazısı berbattır. Onunla meşhurdur yani. <gülüyor> evet. İllel yafiru, ve illel isu. Bir deve türü. Evet. Ve beldetin neyse biha enisu illel yafiru, ve illel İyi su. Tamam. Aslında diğer müstesnaları şöyle yapalım mı? Bunu yazdık değil mi? Şöyle yapalım mı? Mesela onlar orada. Onlar orada yani cennette. Orada. Önemli Kalemini değil. Ha, olabilir. Onlar orada ee, selam dikkat edelim. Selam dışında ve hariç diyelim ki tam anlaşılsın. Biz Türkçeye daha güzel otursun diye diyoruz ama hariç diyelim ki daha iyi anlaşılsın. Selam selam hariç boş söz işitmezler. Şimdi boş e, selamı nereden istisna kıldı? Haric dedi. Boş sözden değil mi? Boş sözden. Boş sözden selamı hariç kıldı. Selam boş sözden mi ki selamı hariç kılsın? Değil. Demek ki hariç kılınan hariç, hariç kılınan bu selam hariç kılınmış olan bu boş sözden nedir? Bir boş sözün cinsinden değildir diyorlar. Delilleri o yani. Tamam. Diğer, diğeri de aynı bu şekilde. Aranızda ticareti batıl yolla yemeyin. Ne hariç? karşılıklı rızalaştığımız ticaret harici. İyi de karşılıklı rızalaştığımız ticaret zaten batıl yere yediğimiz ticaret cinsinden değil ki. Ama buna rağmen ne yapmış Allah? İstisna kılmış. Demek ki aynı cinsten olmayı ne yapmıyor? Gerektirmiyor. Tamam Bakalım bu kalem nasıl? Yani dur bakalım silniyor daha sonra. Evet. Hı? Neyi? Normal bilmiyoruz. Normal edin. Şimdilik yeter. <gülüyor> şey alalım biraz böyle e, mutlaka alalım. Olmaz mı? Mutlak. Mutlak lügatta bu ezberlenecek. Mutlak alalım. Mutlak ne demek? Mutlak. Mutlak lügatta ma'hala min el-kayd kayıttan hali olan şey yani herhangi bir kaydı bulunmayan bir şeyle kayıtlanmamış da şöyle diyebiliriz madelle ala sha'in fi cinsihi bila kayd bu da ezberlenecek ma o ki delle dereceler ala sha'in sha'i yaygın demek Şin uzatmalı Hemze ve ayın şa'i'a fi cinsihi bilâ kaydin kendi cinsi türü içerisinde yaygın olan bir şeyi Türkçesine şöyle verelim kendi cinsi ayraçla türü de yazabiliriz kendi cinsi kendi türü fark etmez kendi cinsi içerisinde yaygın olan bir şeyi hiçbir kayıt olmaksızın gösteren ifadedir Evet, hiçbir kayıt olmaksızın gösteren ifadedir, lafızdır. Kendi cinsi yani türü içerisinde yaygın olan bir şeyi hiçbir kayıt olmaksızın gösteren ifadedir, lafızdır, mutlak. Mesela al bu yemeği bir talebeye ver dediğinde bu herhangi bir talebedir, herhangi bir şeyle kayıtlamıyorsun. Yani adam onu yaşı büyük olan talebeye de verse o cümlenin gereğini yerine getirmiş olur. Bakın şöyle bir cümleyi kuruyorum. Dikkat edelim bu cümle Mutlak bir cümle kuracağım şimdi. Al bu yemeği sınıftaki bir talebeye ver. Bu sınıfta birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar bir sınıf düşünelim. Bir talebe. Sen bu cümlenin gereğini yerine getirmek için tutup onu birinci sınıf talebesine versen, benim sana şöyle bir itiraz etme hakkım yok. Niye beşinci sınıfa vermedin? Çünkü ben bir talebe dedim ve bunu herhangi bir şeyle kayıtlamadım. Kız talebeye verse niye erkek talebeye verdin? Veya erkek talebeye verse niye kız talebeye verdin? Böyle de bir kayıt ne yapamam? Böyle bir şey de, böyle bir itiraz da yapamam. Neden tembele verdin? Neden çalışkana verdin? Ne yapamam diyemem. Neden? Çünkü mutlak ifadedir. Mutlağın zıttı nedir? Mukayyettir. Mesela şöyle. Bir vasıfla kayıtlıyorsun. Diyorsun ki, Al bu yemeği çalışkan bir talebe ver. Gidip tembele verdiğin zaman ne olacak? E, yerine getirmemiş olacak. Çünkü kayıtladım neyle kayıtladım? Talebenin çalışkan olmasıyla ne yaptım? Kayıtladım. O zaman kendi cinsit içerisinde yaygın olan biz neden yaygın olan diyoruz? Çünkü bazı fertler vardır onun içerisinde yaygınlık söz konusudur. O gelir. Ama genelde şöyle yapacağız. Kendi cinsi içerisinde e, hiçbir kayıt olmaksızın kendi cinsi içerisinde bir şeyi gösteren ifadedir. Hiçbir kayıt olmaksızın bir şeyi gösteren ifadedir. Lafızdır. Peki mutlağın alameti nedir? Bunu bildiğimiz zaman bu önemlidir. Mesela bu ayet ezberlensin. Mücadele 3. sure. E, mücadele suresi 3. ayet. Öncelikle e, şeyi söyleyelim, davetini. mutlak nasıl anlaşılır? Yani bir ifade mutlak mıdır? En belirgin alametlerinden bir tanesi Şudur, mutlak çoğunlukla ispat siyakında nekira şeklinde gelir. Mutlak çoğunlukla ispat siyakında. Şimdi ben ver dediğim zaman bu ispat mıdır, nefi midir? ispattır Verme dediğim zaman bu nefidir. Tamam? İspat siyakında çoğunlukla kullanılan nekira. Nekira ne? Teklik diyelim. Mesela bir talebe. Tamam? O yüzden talebeler deseydim ne olurdu? Bu mutlak mı olurdu? Olmazdı. Umum olurdu. Anladık mı farkı? Mutlak. Eğer deseydim al bunu bütün talebelere ver, bunu olurdu, umum olurdu. Ama tek nekira olarak söylüyorum, öyle bakalım. Marife'nin zıttıdır aslında nekira her zaman tek bir şey değil ama e, nekira siya, ispat siyakında nekira nedir? İspat siyakında nekira nedir? Mutlaktır. Yani diyoruz ki mutlak çoğunlukla ispat siyak ispat siyakında gelen nekira şeklinde gelir. Ha ispat siyakında gelen ve nekira olan her şey mutlaka ee, mutlak mudur? Hiç umum öyle gelmez mi? Ona gerekiyor. O tartışmalıdır. Tamam ama mutlakın en önemli alametlerinden biri nedir? En belirgin. İspat siyakında bir nekira gördüğün zaman tamam o mutlaktır. İspat siyakında bir nekira. Mesela ben Türkçe'de şöyle bir ifade kullandım. Al bunu bir talebeye ver. Ver ispattır değil mi? Değil mi? İspat siyakıdır. Bir talebe nekira değil mi? Belli bir talebeyi kastetmiyorum ben. Doğru mu? Hı. Evet. Allah Azze ve Celle her, hiçbir şeyi mutlak anlamda ne yapacaksın? Ortak koşmayacaksın. Türkçe başka ne örnek verirsin? Bir tane de sen ver mesela. Öyle bir nekira kullan, öyle bir şey kullan ispat siyakında. Ne olursa olsun. Yani sıradan herhangi bir şey olabilir. Milyonlarca örnek bulunabilir aslında. Bir tanesini sallayabilirsin. Su hiç terengilsin. Ev <gülüyor> terengil. Al bu parayı fırındaki Kemal'e ver. Fırındaki Kemal kayıtladın ama. Ha fırında Kemaller mi var? Aha <gülüyor> tabii. Hmm. Yani tane Kemal. fırındaki bir Kemal'e ver. Olur. <gülüyor> tam olur. Tamam Üç tane Kemal ver. Bartınlı Kemal'e ver Bartın desen. Bartın'da Bartınlıyla kayıtlamış <gülüyor> olursun. Sen, o tam mukayyet. Mutlak şey istedim. mutlak istedim. Ha sen mukayyede kayıt, hiç kemal yoksa fırında, Aha. sen de al bunu fırındaki kemale ver dediğin zaman o mukayyet olur. Aha, Ama üç tane kemal oldu. Sadece kemal dedin, onu mu mutlaka sokabiliriz diyelim. Mantıken, yani. evet. <gülüyor> Örnek verelim. Allah Azze ve Celle diyor ki وَالَّذ۪ينَ يُزَاهِرُونَ min نِسَائِهِمْ Hanımlarına zaharda bulunanlar, işte sen benim anamın sırtı gibisin. Evet. ثُمَّ يَعُدُونَ لِي مَا Sonra bu sözlerinden dönenler, işte pişman oldun. Çünkü biliyorsun, Araplar eskiden cahiliye döneminde hanımlarından boşanmak için bir silahları vardı. Ne diyorlardı? Sen benim hanımın sırtı gibisin. Ee, bu boşanma ifade ediyordu. Sonra sen buna döndüğünde diyor Allah Azze ve Celle, şimdi İslam geldi şöyle dedi bize. Diyor ki işte her kim böyle ziharda bulunursa, sonra da ne yaparsa, sözünden dönerse, söylediklerini geri alıp dönmek isterse yani. Summe'u'duna limâ o demek. Fe tahriru rakabetin min qabl en yetemâs. Cimadan önce ne yapacak? Dokunmadan önce ona ne yapacak? Bir köle azat edecek. Tamam. Fe ve tahriru raqâbetin min qabl en yetemâs. Tamam. Evet. Yani ben dedim ki kadına boşanma niyeti zaten ifade eder bu. Anamın sırtı gibisin. Ondan sonra pişman oldum. Dönmek istiyorum. Allah Azze ve Celle ne diyor? Bir köle azat edeceksin. Şimdi azat etme ispat etmeme nefi. Bu ispat yakında şey geliyor. Azat edeceksin. Nasıl bir köle? Rakabetin. Nekira gelmiş değil mi bu köle? Belirsiz. Yani herhangi bir köle. O yüzden buna küçük köle, büyük köle girer. Kafir köle, mümin köle girer. O yüzden itiraz getirilmiştir. Yok illa mümin olacak. Bazıları bunu mutlak olarak almıştır. Hayır. Ne olacak bu Allah? Bunu mutlak olarak zikretmiştir. O yüzden fıkıhta hep bunlar tartışılmalıdır. Bu türlü köleler bir sürü kefaret var. Bunlar mümin olmak zorunda mı değil mi? Mümin köle mi yoksa kafir köle de azat edebilir misin? Kafir köle azat edebilirsin diyenler işte mutlakla delil getirmişlerdir. Ha sen mümin köleyi başka bir nasla kayıtlarsın. O ayrı. Mutlakla mukayedin birbirine haml olmasının dört veci vardır. Tamam Birisinde mutlakla mukayet hamle olur ama diğerlerinde ihtilaf vardır. Onlar uzun mesele ama dediğim gibi aslı itibariyle mutlaksa nedir? Mutlaktır. O yüzden bunun içine ne girer? Bir insan sadece bu ayetin zahiriyle baktığımızda ne girer buna? Mümin köle de girer. Kafir köle de girer. Her kim kayıt getirecekse ispat etmesi lazım. Getirilen kayıtlar, getirilen kayıtlar, mümin köle şeklinde getirilen bazı naslar var ama onlar... O mutlakın mukayide hamrolunmasının ihtilaflı olduğu kısmına girdiği için bu konuda bu konularda fıkıhta ihtilaflıdır. Mümin köle, köle diyen alimler var, şartı koşanlar var, böyle şartı koşmayan alimler var. İşte onların hepsi mutlak ve mukayidin hakikatinin ne olduğundan, ne zaman birbirlerine hamledileceğinden, ne zaman birbirine hamledilmeyeneceğinden kaynaklanan ihtilaflardır. Evet, devam ediyoruz. Yeni bir fayda alalım, mutlada böyle anlamış olduk bir de şeyi al, e, alalım hele az önce e, ne almıştık dersin başında ilk faydemiz neydi muttasıl taksisleri almıştık değil mi bir de munfasıl alalım ayrık taksisler. yani Allah genel bir ifade kullanır o genel ifadeyi bizzat on aslın içinde değil de Kur'an'daki başka bir ayetle veya başka bir hadisle veya diğer başka şeylerle ne yapar onu taksis eder diyorlar tamam mı? Ha he bak ben e, arada hatırlatayım yanlış anlaşılmasın en baştan beri benim bu türlü şeyleri zikretmem mutlaka hiçbir zaman ne? Benim tercihime hamle olunmaz. Ha, yeri gelir ben mutlak anlamda söylerim bu benim tercihimdir. O ayrıdır ama hani illa bunu tercih ediyorum anlamına gelmez. Meşhur görüşleri, alimlerin indinde kabul görmüş, eli sünnet alimlerden kabul görmüş. Yani şaz olmayan görüşleri ne yapıyoruz burada? Zikrediyoruz. Ve bunların hemen hemen hepsi meşhur görüşlerdir dair aynı zamanda. Tamam Evet. Şimdi mufasıl taksisler diyorlar ki üç tanedir. Munfasır ayrık taksisler üç tanedir. Allah bir yerde bir ifadeyi genel kullanırsa onu ayrı üç ayrı şekilde ne yapabilir? Taksis eder. Bazen şeraatla taksis eder. Bazen akılla taksis eder. Bazen hisle taksis eder. Yani bazen mutlak bir ifade şöyle kullanalım. Allah eder demeyelim. Şöyle kullanalım. Diyelim ki bazen taksis üç yolla taksis olur bir müntasıl taksis. Yani taksis üç yolla taksis olur. Şeriatlar. Üç tanedir. Bir, şeriat mesela ne gibi? Kur'an'ın Kur'an'ı taksis etmesi, Kur'an'ın sünneti taksis etmesi, sünnetin sünneti taksis etmesi, sünnetin Kur'an'ı taksis etmesi. Buna hep şeriatın taksisi denir. Bir de ne? Aklın taksis etmesi. Genel bir ifade var. Akıl delalet ediyor ki o genel olamaz. Tamam? Akıl gösteriyor ki o genel olamaz. Akıl onu taksis ediyor. Üçüncüsü his. Genel bir ifade görüyoruz biz Kur'an sünnette, hissen anlıyoruz ki o kesinlikle genel olamaz. Genel olursa küfre bile gidebilir gibi. Yani ne tabir sahilse, tamam? O zaman ayrık taksisler kaç tane? Üç, bir, şerat ile taksis. Ama şerat ile taksis kendi arasında ayrılıyor, ayrı. Kur'an'ın Kur'an'la taksisi, Kur'an'ın sünnetle taksisi. Dört şekilde ayrılıyor. Kur'an'ı ne taksis eder? Kur'an. Kur'an'ı Kur başka ne taksis eder? Sünnet. Sünneti ne taksis eder? Kur'an. Başka ne taksis eder? Sünnet bu şekilde. Yani Kur'an'ın Kur'an'la taksisi, Kur'an'ın sünnetle taksisi. Sünnetin sünnetle taksisi, sünnetin Kur'an'la taksisi şeklinde dört kısımdır. Ama bu dört kısım neyin kısmıdır? Şeriatin taksisi kısmıdır. tamam Nasıl toparladık? Munfasıl taksis üç tane. Şeriat ile akılla ve hisle. şeratla taksis kendi içinde dört ayrılır. Tamam. Şimdi her birine kısaca örnek verelim. Şeriat taksisi belki geciktiririz. Şimdi geliyor ilim ehli diyor ki öyle naslar gelmiştir ki Kur'an ve sünnette eğer sen akıl ile onu taksis etmezsen bu büyük bir problem o yüzden asıl akıl taksis edicidir diyorlar mesela örnek verelim şimdi biliyor musun, Süleyman aleyhisselam hudhudu gönderiyor hudhud yok piyasada diyor nerede o diyor o bir gelsin diyor ben onu acayip cezalandıracağım. Ya, alemlerin cezası. Cezalandıracağım diyor ben onu. Nerede diyor bu hudhud kızıyor. Birden hudhud geliyor. Tamam mı? Gelir gelmez tabi hemen ne diyor? Diyor ki İnni imra ben öyle bir kadın buldum ki berkız. Öyle bir kadın buldum ki temlikuhum. Onlara hükümranlık ediyor. Ve utiyet min kulli şeyin. Kendisine her şeyden verilmiş. Ve leha arşun azim. Kendisinin de büyük bir arşı var. Şimdi her şey ne demek? Umum yeryüzündeki her şeyi kapsıyor. U'tiyet min kulli şeyin. Her şeyden verilmiş. Şimdi hissen bu bellidir ki, hissin taksini örnek veriyoruz. Hissen bu bellidir ki, Belkıs'a yeryüzündeki her şey verilmemiş. En basitinden Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü verilmemiş. Bu kadar açıktır. Doğru mu? O zaman diyorlar, biz hissen anlıyoruz ki, bu, buna her şeyden verilmemiş. Evet, Allah Azze ve Celle ne diyor? Ona her şeyden verilmiş. Ama, ama diyorlar, bu umumu üzerine olamaz. sen biz bunu anlatıyoruz. En azından gökteki yıldızlar Belkıs'ın mıydı? O kadar basit. Daha ileri gidelim. Cennet, cehennem onun muydu? Değil mi? Değildi. Hudhud'un kendisi onun değildi bir kere. Doğru mu? Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü onun değildi. Ben o zaman yaşasaydım, Süleyman Aleyhisselam'ın yanında olsaydım, ben de onun değildim. Belkıs'ın değildim derdim. Değil mi? Milyonlarca taksis getirebilir. sen anlıyoruz ki o onun değil. Her şeyden verilmemiş hisle hissen aklen de delalet ediyor ama hissen hissen nasıl o zamanki insanlar bakıyordu ki Süleyman Aleyhisselam'ın yanında mülkler var. His, his hissin his nedir? Gözle gördüğüm şey de histir, doğru mu? Bakıyorlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü Süleyman Aleyhisselam'ın değil Anladık. Hisse bunu örnek veriyorlar mesela. Daha da çok örnek veriyorlar. Bir sürü örnek var. Bir de akla e, aklen örnek veriyorlar. Aklın taksisine örnek şimdi verelim. O zaman şöyle diyebiliriz. Munfasıl taksis üçe ayrılır bu ezberlenecek. Akıl, his ve şerat şeklinde üçe e, e, üç ayrılır şeklinde ezberlenecek. Çok basit zaten. Diyecek ki taksis iki ayrılır. Muttasıl ve munfasıl. Muttasıl taksis kaç tanedir? 5 tanedir. Ha? El istisna u, vasfatu, ve vel gâyetu, el bedelu ve şartu. 5 tanedir. İkincisi munfasıl taksis. Munfasıl taksis kaça ayrılır? Üç ayrılır. Ney? Ak şeraat, akıl ve his. Her birine de birer tane örnek versin. Ama e, mesela his ayeti ezberleyecek. Nemr 23 İnni ve imraten temlikuhum ve utiyet min kulli şeyin ve lehe arşun azim. Hissi taksis yani munfasıl taksis aha, munfasıl taksis olan, ayrık taksis olan e, hissin taksisine örnek ver dediğimizde Nemr 23'ü örnek veriyoruz. İkincisi, aklın taksisi mesela diyorlar ki Allahu haliku kulli şeyin Allah Azze ve Celle her şeyi yaratmıştır. Diyorlar ki akıl delalet ediyor ki Allah Azze ve Celle her yaratmamıştır. şey yaratmamıştır. Allah Azze ve Celle her şey yaratmamıştır. Akıl bunu gösteriyor. Çünkü Allah Azze ve Celle her şeyi yaratmıştır dersek büyük bir problem olur. Çünkü Allah'a da şey denir. Allah kendisini yaratmadığına göre. Tamam. Çünkü Allah'a da şey denir. Kur'an'da da Allah'a şey denmiştir. Haber babından şey Allah'ın ismi midir değil, sıfatı mıdır değil. Ama nedir? Haber, Haber babından da haber babı sıfat babından ve isim babından daha geneldir ayrıdır bunlar isim sıfatın konuları ama Allah'a ne denir şey denir Allah her şeyi yaratmıştır dediğinde o şey kelimesini Allah da girdiğine göre diyorlar e biz diyebilir miyiz Allah'a kendini yaratmıştır falan zaten cümle of doğru mu dolayısıyla ne diyorlar diyorlar ki e, akıl taks gösteriyor ki Allah yaratılmadığına göre akıl bu ayeti yapmıştır taksis etmiştir Tamam. Şeraat ve taksise de birer tane örnek verip bu dersi bitirelim. Mınfasıl taksis kaç tane? Üç. His, hisle taksis. Örnek verdik mi? Mınfasıl mı? <gülüyor> Mınfasıl. Hisle verdik. <gülüyor> Nelerine 23'ü verdik. Aklın taksisine örnek verdik mi? Verdik. Zümer suresi 62'yi verdik. Tamam. Şimdi de üçüncüsü neydi? Şeratın taksisi. Ama şeratın taksisi dört yollu olur. Tamam. Ha, burada yine de ben şey söyleyeyim. Yani akılla his taksisi başlı başına büyük bir problem. Tamam. Evet. Şerat ile taksis dedik. Munfasıl taksislerin üçüncü kısmı. Tamam. Bu da kendi arasında kaça ayrılır? Dörde ayrılır. Bir, Kur'an'ın Kur'an'la taksisi. iki Kur'an'ın sünnetle taksisi. Üç, sünnetin sünnetle taksisi. 4. Sünnetin Kur'an'la taksisi. Her, her birine örnek verelim. Önce Kur'an'la Kur'an'ın taksisi. Yani Allah Kur'an'da bir ayeti genel bir ifadeyle ile kullanmış. Başka bir ayette ne yapmış? Taksisi. Başka bir ayette. Çünkü Kur'an'ın Kur'an'la taksisi diyoruz. Dolayısıyla ayet olacak ve başka ayet olacak. Aynı ayetin içinde olmayacak. Çünkü bizim konumuz ne? Munfasıl taksisler. Ayrı taksisler. Tamam mı? Kur'an'ın Kur'an'la taksisine maide 38'i verebiliriz öncelikle. Allah Azze ve Celle diyor ki وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَّهُمَا ceza بِمَا كَسَبًا Yaptıklarına ceza olarak, karşılık olarak, ceza mahiyetinde karşılık olarak hırsız erkek ve kadınların elini kesin. Hırsız erkek ve kadının elini kesin. Şimdi hırsız erkek ve kadın derken Allah Azze ve Celle bir kibrit çöpen, çöpü çalan kadın da Buna girer. Çünkü umum bir ifade. Doğru mu? Kibrit çöpü çalan kadın da veya erkek de bunun içine girer. Değil mi? Bir milyon dolar çalan erkek de kadın da ne yapar? Bu ifadenin içerisine girer. Çünkü genel ifade. Maide 38. Ama bakıyoruz pardon bu Kur'an'ın sünnetle taksisini örnekti. Yanlış. Evet. Tamam Kesinlikle. Evet. Şimdi şöyle. Kur'an'ın Kur'an'la taksisine bakar 228 örnek veriyoruz arkadaşlar. Baştan alıyoruz. Tamam Kur'an'ın Kur'an'la taksisine Bakara 228 e örnek veriyoruz. Allah Azze ve Celle diyor ki وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِاَنْفُسِهِنَّ سَلَاسَةَ كُرُوْا اِنْ Boşanmış kadınlar üç kur müddeti kuru haiz alalım ihtilaflıdır. Üç haiz dönemi üç haiz kadar ne yaparlar? Beklerler. Üç haiz olmasını beklerler. Yani ne diyor ayet Allah ayette? Bir kadın düşünelim. Bu kadını eşi boşadı. Tamam <gülüyor> Bu kadın Tekrar başka biriyle evlenmesi için Allah Azze ve Celle diyor ki üç hayız müddeti bekleyecek. Bekleyecek, hayız olacak, temizlenecek. Hayız olacak, temizlenecek. Bir daha hayız olacak. Ondan sonra ne yapabilir bu? Evlenebilir. Yani üç kere hayız olacak. Tamam Şimdi bu ayet umum. Dolayısıyla boşananlar kelimesi umum. Doğru mu? Buna kocasının kendisiyle ilişkiye girdiği kadınlar da hariç İlişkiye girmeden boşadığı kadınlar da hariç. Bir erkek düşün, hanımıyla ilişkiye girmeden onu boşamış. Bu ayete göre o kadın da üç haiz müddeti bekleyecek değil mi? Kocası hiç ilişkiye girmeden boşasa bile. Özellikle Türkiye'de bu çok olur. Çünkü şer'e nikah yapıyorlar aralarında değil mi? Yazın evleniriz diyorlar, kışın şer'e nikah yapıyorlar. İlişkiye de girmiyorlar, cima da olmuyor. Ne oluyor? Yaza kadar bekliyor. Sonra arada anlaşmazlık oluyor, ne yapıyor? Onu boşuyor. Bu ayete göre, bu ayet umumdur çünkü boşanmış kadınlar diyor. Dolayısıyla bu kadın boşanmış yani kendisiyle cima edilmeden boşanmış bir kadın. Boşanmış kadınlar ifadesine dahil midir? Dahildir. Dolayısıyla bu kadın da ne yapacak? Üç hayız müddeti ilişkiye e, üç hayız müddeti bekleyecek. Ancak Allah Azze ve Celle Ahzab Zure, Suresi 49'da bu ayetten kendisiyle ilişkiye girilmemiş kadın, girilmemiş ee, ve bununla birlikte boşanmış kadınları ne yapıyor? Bu ayetten istisna kılıyor. Ahzab 49'da Allah kendisiyle ilişkiye girilmeden boşanmış kadınları bu hükümden istisna kılıyor. Ve ne diyor? Ya eyyühellezine amenu اِذَا نَكَحْتُمُوا الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ تَلَّقْتُمُوا هُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّهُنَّ فَمَا min عَلَيْهِنَّ مِنْ Ey iman edenler! Mümin Kadın, kadınları nikahlayıp da nikah yapıp da sonra onlara dokunmadan onları boşarsanız onlar için bir iddet beklemeniz diye bir şey söz konusu değildir. Yani bir kadınıla evlendin doğru mu? O kadınla cima etmeden onu boşadın o kadın hemen ertesi gün gidip başkasıyla evlenebilir. Üç hayız beklemesine gerek yok. Halbuki ilk ayeti sadece itibar alsak, o ilk ayetin genel ifadesi bize ne diyor? Hayır, o kadın da ne yapacak? Bekleyecek. Ama ikinci ayet bunu ne yaptı? Taksis etti. Diğer bir ayet, Ahzab 49, bunu taksis etti. Ne dedi? Dedi ki, hayır, eğer ilişkiye girmemişseniz, iddet sayamazsanız. Erkeklere aslında bir de hitaptır ayrıyetten. Çünkü neden? Ben bir kadını boşadım. Bu kadın iddet bekliyor 3 ayız değil mi? Bu kadının seçme hakkı yok. İstediğim zaman onu geri alırım. Mesela ben bir kadına dedim ki boş ol. Bitti. Bu kadın ne yapacak? İlişkiye girdiğim bir kadın ama. Bu kadın ne yapacak? 3 ayız bekleyecek başkasıyla evlenmesi için. 3 ayız olmadan istediğim zaman ben onu nikâhıma alırım. Kimse de buna karışamaz. Kadının da gelmeme hakkı yoktur. Gelmek zorunda. Ve bu yeni bir nikah değildir. ha. Buna herhangi bir, me e herhangi bir e mehir... Ondan sonra imam şahit falan böyle yeni bir nikah yoktur. Direkt seni aldım diyorsun bitiyor. Ondan sonra oturuyorsun onunla yaşamaya devam ediyorsun. Tamam. Ama diğer ayet bunu taksis ediyor. Ben o kadına hiç dokunmamışım. Boşamışım onu. Kadın ertesi gün gidiyor diyor ki ben artık başka biriyle evleneceğim. Duyuyorum ben de bunu gel sen nikah alıyorum. Tekrar onunla evlenemezsin diyemem. Hakkım yok. İddet middet sayamam. O kadın istediği gibi evlenilebilir. Bu neydi? Kur'an'ın Kur'an'la taksisine örnek. Evet. Şimdi Kur'an'ın sünnetle taksisine örnek. Maide 38'de Allah Azze ve Celle ne diyor? Hırsız kadın ve erkeklerin elini kesin. Bir kibrit çöpü çalanla 1 milyon doları ne yapıyor? Ayırmıyor. Umum ifade. Ama Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle Bukhara ve Müslim'deki Ayşe Radiyallahu gelen rivayette ne diyor? Hırsızın eli ancak çeyrek dinar ve üzerinde olan üzerindeki kıymet sahip olan mallar için ne yapılır? Değerler için kesilebilir. Demek ki çeyrek dinar altında hırsızlık yapan eli ne yapmaz? Kesilmez. Halbuki ayet neydi? Umumdu. Çeyrek dinarın altını da üstünü de hepsini de ne yapardı? Kapsıyordu. Ama bu hadis geldi bunu ne yaptı? Taksis etti. Bu da ne? Kur'an'ın sünnetle taksis edilmesi. Ne örnekti? Üçüncüsü sünnetin sünnet ile taksisi. Yerden veren ürünler, ürünleri ben ne yapacağım? Eğer sema suluyorsa onu ne yapacağım ben? Onda bir zekat vereceğim. Doğru mu? Fema sekatis semaele uşru. Onda bir. Ancak Bukhari Müslim'deki yani ne kadar e, çıkarsa ürün ben zekat vereceğim. Bir kilo da çıksa, 500 kiloda kilo da çıksa zekat ver. Bu hadise göre öyle. Yerden çıkan ürünlere vereceksin diyor zekat. Doğru mu? Ancak Bukhari ve Müslim'deki diğer bir hadis, şimdi bu hadisin hadisi yani sünnetin sünneti taksis etmesi. Bukhari Müslüm'deki diğer hadis diyor ki, eğer diyor bu beş vasık altında olursa zekatını vermeyeceksin, vermeyebilirsin, vermeyeceksin. Beş vasık ne kadardır? Yani birkaç yüz kilo tartışmalı, yani günümüz birim ölçüsüyle, tamam. Bu da sünnetin sünnetle taksisi. Dördüncüsü, sünnetin Kur'an ile taksisi. Mesela Allah, Resulün diliyle sünnette genel bir ifade kullanmış, Kur'an'daki ayet gelmiş, onu ne yapmış? Taksis etmiş. Örnek, umirtu اَنْ اُقَاتِ لَا النَّاسَ حَتَّى la ilahe illallah. İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bu, bu ge, e, geneldir değil mi? Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'da bu hadisi taksis ediyor. Diyorlar Ve şunu örnek veriyorlar. İşte, Hatta yu'tul cizyete anziyedin ve hum sahirun. Böyle şahit noktası. Ayet şöyle Diyor ki o kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde ne Allah'a ne dahiret gününe inanmayan Allah'ın ve Peygamber'in haram ettiğini haram tanımayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülmüş ve aşağılanmış oldukları halde cizye verinceye kadar ne yapın? Savaşın. Şimdi ilk hadis bize neyi anlatıyor? Bunlar cizye verse de vermese de la ilahe illallah demedikleri zaman biz onları öldüreceğiz. Ancak ayet bu hadisin genelini ne yapıyor? Taksis ediyor. Ne diyor ayet bize? Hayır. Bunlar Yahudi Hristiyanlar gel dersin ülkenizde cizye veriyorlar, kalıyorlar. Onlar, onlarla ne yapacaksınız? La ilahe illallah demeseler de onları öldürmeyeceksiniz diyor. Genel ifadeyi ne yap? Halbuki uqatilun nas genel ifadedir değil mi? İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emruldum. İnsanlar ifadesi nedir? Umumdur. Cizye vereni de vermeyeni de kapsar. Müşriyi de kafiri de Yahudiyi de Hristiyanı da putperesi de hepsini de kapsar. Değil mi? Ancak kitap verilenlerden, cizye verilenler ne oluyor buradan? Bu ayetle istisna kılınıyor. Onlarla onları öldürmeyeceğiz. Tamam. Bu da nedir? Sünnetin Kur'an ile taksisi. Burada bırakalım inşallah. Allahu alem. Sallallahu ala nebiyyina Muhammed.